Abdullah İbni Amr İbni'l As radıyallahu anh babası Amr İbni'l As için naklediyor diyor ki babam öleceğini anlayınca ağır hastalandı diyor çocuklarını çağırdı demiş ki çocuklar filanca benden kız istemişti ona da bakarız yavrum olur uygundur demiştim anlaşılıyor o nişana gelinceye kadar ben öleceğim herhalde aman bu kızı ona verin üçte bir munafık olarak Allah'a gitmeyin ben demiş üçte bir munafık olarak Allah'a gitmeyeyim yahu sen benden kız istedin ben de tamam dedim ama e, ecelim geldi öldüm o arada üçte bir münafık olurum sen bir bakarız diyorsun mübarek radarla mı bakıyorsun uzayı hala bakamadın hala bakamadın mümin sadikal vaad Sözünde durur bir adamdır. Münafık, yalan konuşur. Sözünde durmaz, randevusuna uymaz. Verdiği sözü yok sayar, üzerine gittin mi bir de seni azarlar, çatladın mı patladın mı kaçtık mı der. Çekindeki tarih onun için sıfır rakamlıdır hep. Ha on yazmış, hayır mısın de yazmış. Çatladın mı kaçtık mı der. Üç aylığına verdiği söz, 13 sene sonra bile utandırmaz onu. Münafıktır çünkü. Üçte biri çatlamıştır geninin onun. Haya perdesi yırtılmıştır. Ama İsmail'in soyundan gelenler, İsmail'in çocukları ve onun torunlarından olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti sadikal vaattir. Bir kere konuşurlar, ecel bile onları sözünden çeviremez amr As'ı Ecel bile sözünden geri alamadı Aman Kızı verin dedi Üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim Ne kız sahibi Ne de Allah sormazdı belki bunu ondan Eceli geldi Nişana yetişemedi işte Bir bakarız diyorsun Kaç senedir hala bakmadın Bakıyorsun ama Başka menfaatlerine bakıyorsun